Takus diyor. Kolay kolay basaltı madaleler, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. E, maalesef e, kötü bir haberle e, programı e, giriyoruz. E, demin Açık Yeşil programında duymuşsunuzdur. Samsun'da olan sel felaketi ve aslında Tokya felaketi de diyebiliriz belki. Evet sel yatağına çünkü yapmışlar. Yani konutları değil mi? Ve çok sayıda ölü var. Korkunç bir şey tabii bu. Bir yerleşim felaketi. Bu afet durumu nasıl bir şey? Bunu analiz etmek lazım. Çünkü neden bir devlet kuruluşu sel yatağına Konut yapar. Yani belki buradan başlamak lazım. Ee, programın içinde aslında biraz daha genel konulara değindikten sonra tekrar bu hani ne olduğuna değin, değinerek belki tekrar buraya dönebiliriz. Evet. Ee, programın sonuna tekrar bu, buraya geleceğimizi söyleyelim. Evet. Ama şimdi diğer haberlere girelim istiyorsan. Tabii tabii yani bu tabii çok bağlantılı konular aslında hepsi birbiriyle haberler de bir parça aslında ee, bu kamu işlevlerinin yani nasıl gerçekleştiği konusunda tartışmaya açık konular ama ben ilk önce şeyle başlayayım diyorum geçen hafta biliyorsun belki gazetelerde görmüşsündür İlber Ortaylı e, görevinden ayrıldı Topkapı Sarayı müzesi başkanlığından ayrıldı. Bunun için bir tören yapıldı. Kültür Bakanı kendisine işte şey yaptı, teşekkürler etti falan. Onurlu bir şekilde, gayet şey bir törenle işi yerinden ayrıldı. Topkapı Sarayı'nda ayrıldı. Ben aslında iki sene önce falan da bunu duymuştum. Kendisinden duymuştum hatta bizzat. Ben sorduğum zaman, ya dedim, sarayda siz başkansınız. Yanınızda bir tane Müdür var. Müdür bürokrasiyi yönetiyor. Bütçeyi yönetiyor. Ondan sonra işte bakanla yazışmalar falan onun üstünden gidiyor. Müze başkanı ne yapar? Siz müze... ne yaparsınız? <gülüyor> Bunu bana anlatır <gülüyor> mısınız dedim. Yani müze başkanı ne işe yarar? Yani gelen yabancı konuklara teşrifatçılık falan dışında. Hani bir de bakana belki. Cumhurbaşkanı evet. gibi bir görevi var. Evet. <gülüyor> yani ne suya ne sabuna karışıyor. Çünkü orada bir... bir korkunç felaket restorasyon işleri oluyordu. Yani Topkapı Sarayı'nda hani şimdi herkes karşı çıkıyor ya, işte Süleymaniye'de binayı yıktılar. E, efendim yerine taklidini yaptılar Süleymaniye'de. Çok oldu biliyorsun herkes karşı çıktı. İkamos da şey yaptı sitesine koydu. Fakat kimse gidip de Topkapı Sarayı'na bakmıyor. E, çünkü Süleymaniye'de yıkılanlar hiç olmazsa 20. yüzyıl başında yapılmış modern ahşap yapılar. Yani neoklasik yapılar bunlar. Ve yıkılıyor işte yeniden yapıyorlar taklidini falan. Kıyamet kupu arıyor o sırada Ekomos falan. E peki Topkapı Sarayı'nda acaba farklı bir şey yapılıyor mu? Topkapı Sarayı'nda bütün yapılan yenileme işi diyorum ben onlara. Yani rekonstrüksiyon bile değil. Çünkü yani rekonstrüksiyon çünkü var olanı taklit eder. O bile değil. Tamamen yenileme işleri. Mesela mukaddes emanetleri üzerine ben bir yazı yazdım. Yani inanılmaz bir şey. Yer döşemelerine kadar Topkapı Sarayı'nın birçok şeyini yeniliyorlar. Ve tabii ki eski şeyle hiç alakası yok. Yani şimdi Anadolu'ya gitsen insan ağlar değil mi Anadolu'da? Böyle bütün Roma köprüleri, işte Osmanlı eserleri. Bunların hepsi müteahhitlik eseri olarak yeniden yapılmış oluyor. Bu restorasyon fırfırısı içinde. Restorasyon diyorlar ama çok yanlış bir şey. Yani üniversitelerdeki insanların restorasyon sözcüğünü Şeyden kaldırmaları lazım artık Türkiye'de. Çünkü bu restorasyon değil. Restorasyon bir araştırma işidir. Bir deneysel bir iştir. Var olan dokümanı korumaya dayanır. Hele bir saraysa bu. Yani saray Topkapı Sarayı ise. Yani dünyada ünik bir yapıysa, Bunun içinde yenileme işi yapılır mı? Bütün yapılan işler işlevsel yenileme neredeyse. Dokunulmamış yerler kalıyor tamam ama bir gün onlara da dokunulacak elbette. İlber Ortaylı ne cevap vermişti? İlber Ortaylı ben zaten ayrılacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> İki sene önce ben dedim ki ya bu dedim felaket işler oluyor burada. Ben zaten karışmıyorum ben ayrılacağım falan bu zaten olmaz lan. Ama haklı olduğu bir taraf var. Yani bir kere kurumsal bütünlük yok müzede. Yani çok tuhaf bir şey ama mesela sergi projelerine kadar eğer sponsorlar olmasa sergi projelerine kadar aslında devletin başka bir birimi. Yani e, şeye Topkapı Sarı'nın kendi içinde bir danışma kurulu yok. Topkapı Sarayı'nın kendi içinde bir şeyi yok. Küratör kullanma imkanı yok. Her biri böyle devletin başka birimlerine sanki ayrılmış gibi Kültür Bakanlığı'nın. Yani şehirde gördüğümüz bütün çarpıklıkların evet. küçük bir minyatürü Topkapı Sarayı'nın yönetiminde de mevcut. Evet. Allah'tan orada çok şey insanlar var. Sayden görevini aşkla yapan. şeyden yetişmiş. Yani işte yani sarayın içindeki kadroda Hala işte 20 senedir orada çalışan falan bir takım insanlar var 30 senedir belki. Yani o eski kurumsal tecrübeyi şey yapan. Çünkü eskiden müze deyince tabii anlaşılan şey başka. Ama bugün müze deyince ee, enerji üretmesi gerekiyor. Ben şunu söyledim. Yani Topkapı Sarayı benim için Hasanpaşa'daki hava gazı fabrikası gibi içi boş bir yer. Ne olacağı belirsiz bir yer. Çünkü şey yok yani bir amacı yok bir yönetim şeyi yok yani bir enerjisi yok. Evet, ama içindeki tarihi eserlerin olması ya da müze olması o boşluğu gizliyor Yani kullanılmamasını gizliyor Sadece ziyaretçi trafiğine açılmış İşte gelirleri bile zaten hani TÜRSAP üzerinden işletilmeye başlandı O da başka bir çelişki tabii Fakat bir müze bütünlüğü yok Yani müzenin bir başkanı dediğin zaman TL Topkapı Sarayı Müzesi gibiyse bir üniversite demektir burası Ve bunun bir yönetimi olur Yönetim yok aslında yani üst düzey bürokratların hepsi karışabilir oradaki müdüre ve istediğini yaptırabilir. Şunu kaldır bunu şöyle yap bunu böyle yap. Mesela bir gün bakan geliyor bir şeyler söylüyor. Bir gün birisi başkası geliyor başka bir şeyler söylüyor falan. Yani burada <gülüyor> İlber Ortaylı ile aslında bu çok zor durumu kıvırtabilecek yegane insandı bence Türkiye'de. Onun yerine kim gelse gölgede kalır. Çünkü ben, yapamadı sonuçta. Yapamadı ama yapılması da imkansız bir işti açıkçası. O yüzden bir bakıma da yerinin doldurulabileceğini zannetmiyorum. Belki bu vesile olur. Sistemdeki yanlışlığı görmek için vesile olur. Yani onun istifası belki sistemdeki yanlışlığı görmeye vesile olur diye bir bakıma da sevinebiliriz. Çünkü saydan sistem çalışmıyor. Yani Topkapı Sarayı aslında yönetilmiyor. Topkapı Sarayı değil. Hiçbir müze. Çünkü müzelerin yani şey olarak yönetimi yok saydan Devlet müzelerinin. Hani bu özel müzelerde tabii bir yönetim var, yönetici atanıyor ama devlet müzelerinde oraya atanan bir bürokrat var. O bürokratın altında çalışan insanlar var. Bir de başkan olarak birisi oraya konuyor. Yani bu eksikliği tamamlasın diye ama onun da de icra yetkisi yok. Dolayısıyla kendi bağımsız organları olmayan bir kurum. Şimdi biz mesela şeyleri konuşuyoruz. Ee, yok sonrası üniversitelerin sahiden çok... Ee, ...bağımlı oldun işte YÖK merkezi bir kurum oldu ...şöyle oldu böyle oldu... ...acaba müzelerin... ...YÖK'e bağlı üniversiteler kadar özelliği var mı? Bunu sorgulamak lazım... ...yani ben öyle şeylere şahit oldum ki... ...mesela diyelim ki genel midir bir şeye kızıyor... ...o sergiyi iptal ediyor... ...diyelim... Peki, ...acaba buradaki bir soru da şey... Ee, ...özelliği... ...olmaması ki olmadığını... Evet. ...sanırım anlatıyorsun... Ee, ...istenilen bir şey mi... ...yoksa beceriksizlikten kaynaklanan bir şey mi? Yani bir belirsiz durumda tutmak... ...böyle bu kadar çok başlı bir yapıyı... ...isteyenin istediğini söyleyebileceği... ...bir yapıyı kurmak... ...öngörülen, istenilen, beklenilen bir şey mi? Yani bu belirli bir politikaya hizmet mi ediyor? Yoksa hakikaten... ...becerilemediği için mi? Böyle kalıyor. Ee, şimdi tabii daha çok... ...istenilen diyeceğim ben. Becerilemediği için demeyeceğim ama belki ikisi de. Çünkü bir taraftan bu sistemde... sayeden. Müthiş bir özgürlük var mesela diyelim ki falanca kurumda çalışıyorsun mimar olarak Topkapı Sarayı'ndaki bir sergiyi tasarlayabiliyorsun oturup hiçbir yarışma ortamı olmadan hiçbir şey olmadan. Senin görevin itibariyle orada çalışıyorsan mesela bir bürokratsan ee, ister istemez senin sorumluluğun oluyor. Sosyal tesis falan gibi bir şey oluyor devletin sosyal o, tesisleri o falan gibi bir evet, şey oluyor. Evet kamu demek senin özel mülkün haline geliyor. Bu açıdan özellikle üst düzey bürokratlar açısından bu son derece istenilen bir şey. Yani kamunun bu şekilde şeye dönüşmüş olması, e, bir bürokratik e, şeye dönüşmüş olması. Yani yaratıcı işler içeren bir kamu işleminin tamamen böyle e, şey bir düz bir işe dönüşmüş olmasının nedeni bir taraftan ideolojik gibi gözüküyor. Çünkü yani bunun arkasında bir de ideoloji var tabii. Yani bu şeyi milli e, şeyi üretmek için müzeler kullanılıyor tabii. Topkapı Sarayı bunun... Baş eserlerinden biri. O yüzden de yani şeye kapalı. Yaratıcı zekaya kapalı. Dolayısıyla burada herhangi bürokrat bir anda o mülkün sahibiymiş gibi oluyor. Hem bir taraftan kamu adına konuşuyor. Hem de kendi özel mülkü gibi keyfini sürüyor. Yani sahiden keyfini sürme imkanı var. Yani bu koltuk taşınırken <gülüyor> gazetelere yansımış da. <gülüyor> hani müdür şey demiş şu koltuğu getirin de hani bizim ofise koyalım demiş. Çok normal bir şey bu yani. Saydan keyfini sürüyor ama beceriksizlik dersen e, tabii o tarafı da var. Çünkü sayden e, bu konuya kafası zihni yetmediği için bu insanlar böyle bir şeyin içinde mutlu ve mesut oluyorlar. Yani burası bir korunaklı alan. Yani burası bir yerel av sahası gibi. Gerçekten profesyonel bu konuda yetişmiş insanların e, olması gereken yerde aslında hiçbir alakası olmayan. Aslında tarihçi insanların bile aslında çok yani bir müze yöneticiliği yapması çok da doğru bir şey değil. Bir doktor illa bir hastane yönetemez. İşletmeci gerekir, küratör gerekir. Tabii çok yani Profesyonellik gerekir. Tabii. Ve Türkiye'de artık bunun e, üniversiteleri de açıldı. Çok yani Bununla ilgili yetişen, dünyada yetişen bir sürü insan var ve bu insanlar biraz da boşta geziyorlar aslında. Türkiye'de çok zor bu konularda iş bulabiliyorlar. Yani aslında o da çok acayip. <gülüyor> Birileri hiçbir şey an anlamadıkları halde. Yer kapıyorlar, yer tutuyorlar ve profesyonelleşmesi gereken bir alanın profesyonelleşmesini engelliyorlar tamamen. Ama biraz işte bu yarı ilgili insanlardan oluşur bürokrasi zaten. Bence en tehlikelisi de budur. Mesela topografsa topografiyi değiştirmeye kalkar. Yani bu kadar şeydir. Mimarsa <gülüyor> kenti planlayacağını zanneder. Yani bu şeyi hani kendisinin sembolik bir faaliyeti yaptığını değil de gerçekle uğraştığını zannederler. Zaten onun içinde dışlar diğer şeyleri. Farklı yaratıcı çalışmalar. Şimdi müze yönetiminde de öyle. Yani oraya yerleşmiş bir bürokrat kendi mülkü olarak görüyor. Hatta arkeolojide de biraz böyle. Yani her konuda oraya hani bulaştırmamak, şey yapmama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çünkü zaten yönetilemez hale geliyor. Bu işte sadece bir sorun var. Yani bir ...mekanizma gerekiyor ki saydan o müzeye doğru dürüst bir yöneticiyi atayabilsin. Bence siyasetçilerin burada zaman zaman şey kaygıları oluyor. İyi niyetli yaklaşımları oluyor. Olmuyor değil. Yani Kültür Bakanı başarısız olmak istemez. Her zaman iyi bir yönetici atamak ister. Ayrıca müze kadrosunda da sahiden çok değerli insanlar var. Geçmişten gelen. Hem Arkeoloji Müzesi'nde hem Topkapı Sarayı'nda. Ama ne eksik dersen sistem sorunu var. Yani burada bir sistem sorunu var. Bu sistemi kim düzeltecek? Onu bilmiyorum. Şimdi sistem sorunuyla ilgili ben başka bir habere daha değinmek istiyorum geçen hafta ile ilgili. Şimdi İlber Orta Aylı Faslı böyle <gülüyor> İlber Hoca Topkapı Sarayı'ndan ayrıldı geçen hafta ve şimdi bakalım yerine kim atanacak diye bekleniyor ama bir taraftan da eee Topkapı Sarayı'nda bir sorun olduğunu işte gözlemliyorsun. Ben buna çok benzer başka bir konuya değinmek istiyorum. Bu Yapı denetimiyle ilgili bir yasa taslağı hazırlandı belki biliyorsun geçen hafta belki hafta biz e, konuştuk bu taslakla ilgili başka bir şey konuştuk hatırlıyorum e, daha çok kıyılarla ilgili falan zannedersem fakat bu taslak yani Türkiye'de hukuk sistemi öyle bir hale aldı ki içine istenilen şey bohçanın içine konar gibi konuyor yani tam neydi ee... bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uh -huh. yapı denetim yasa taslağı yani yasalaşmamış bir şey bu. Meclisi herhalde gelmek üzeredir. Bunun içine bu bohça yasalardan biri içine şey konmuş. Askeri alanların belediyelere ha. devri. Şimdi burada da aynı problem var. Yani peki belediyeler yönetebiliyor mu kamu alanlarını? Yani şimdi düşünelim. Belediyelerin elindeki işlevini yitirmiş alanları düşünelim. Mesela demin hava gazı fabrikasından söz ettik. 89'larda mı İstanbul? Uluslararası enerji Network'üne bağlandı, doğalgaza bağlandı. işte 80, 90'lı yıllarda diyelim işlevsiz kaldı. 92, 93 var bu şeylerde yavaş yavaş hava gazı fabrikaları kapandı. 89, 90 yıl yılında. Bu e, peki ne oldu? Yani Hasanpaşa'da mesela muazzam bir şey kamu alanı, kültür mirası olarak da tescilli yıpranmaya bırakıldı. Yedi kule de öyle. Söküldü demir parçaları hurdaya satıldı. Peki bu alanları kamu enerji üretecek bir şekilde kullanabildi mi? Yani kamu dediğimiz burada belediye. Bunları sahiden bölgesel olarak insanların işine yarayacak bir şeye dönüştürebildi mi? Yani böyle kültür merkezi falan diye isim koyuyorlar. O da bence yeterli değil. Hasanpaşa için çünkü öyle bir proje yapıldı ama öznesi yok. Yani kim yapacak bu işi? Belediyede bunun öznesi var mı? Yani orada diyelim Hasanpaşa'da mesela programda işlemiştik biz daha önce. Çok ciddi bir küçük üretim var. Bu küçük üretim şeyini dönüştürebilecek oradaki işte göç etmiş olan nüfus var. Kentsel e, meseleler var. Yaşam çevresinin iyileştirilmesi, çevre sorunları var. Burası bir bölgesel merkez olarak semte hizmet etmeye, enerji vermeye devam edebilir mi? Haştan Hasan Paşa, gaz fabrikası yeni işleviyle mesela bunu düşünecek kimse yok. Belediye varsa yoksa özelleştirme diye bakıyor. Yani şu anda devredilmesi askeri alanların belediyeye. Aslında sadece hani satış için bir aracılık kurumunun tesis edilmesi gibi geliyor bana ki çok ürkütücü. Çünkü şu ana kadar askeri alanlar korundu bir tek kentlerde. Aslında <gülüyor> <gülüyor> korunması gereken yerler tam tersine kamusal alanlardı. Taksim gezisinin içine bile oteller yapıldı bütün cumhuriyet tarihi boyunca. Yani bunu yapanlar da kelli felli mimarlar. Yani kalkıp da hani bunu gece yapan işçi yapmadı, köylü yapmadı. Yani göç eden insanlar tamam Yakacık Tepesi'nde Soğanlık Tepesi'nde gece kondu yapmış olabilir. Ama İstanbul'un en tasarlanmış mekanı Atatürk'ün emriyle İstanbul'a gelip de İstanbul'un planlamasıyla uğraşan 1950 yılına kadar 50 küsur yılına kadar Henri Prost'un müthiş şey olan planına yeterli olan planına diyelim. Hani o dönem için herhalde ondan daha şey bir plan yok. Emir kipinde olan bir plan bu yani. Yönlendirici plan. Bu planın içine otel yapmayı başardığına göre Türkiye'de şeyler, mimarlar ve işte şey kol kola turizm sektörü. E demek ki köylüler, geçmenler işte derler ya işte bunlar kente gelip yağmaladılar falan. <gülüyor> <gülüyor> yani oradan başladı zaten daha. <gülüyor> Gezinin içinde koca koca oteller yapıldı. Ee, sonra işte gök kafesi yapıldı şeyde. E, katmerli inşaat yasağı olan bir bölgeye. Kimsenin de sesi çıkmadı ilk başta. Yani sonradan ses çıkıyor ama hukuk yoluyla çok açık söyleyeyim. Yani bu Sulu kararı olsun, Fenerbalat kararı olsun, mahkemenin iptal kararı. Evet. E, hukuk yoluyla bir şeyleri değiştirebileceğimizi zannederek bazen seviniyoruz. Ama hukuk bu tip e, sosyal konularda, yaratıcı konularda e, şey gelişmeye dönük yöntemler sunmaz. Hukuk sadece çerçeve sunar. Dolayısıyla Sulu ee, işte tarla başının ya da şeyin işte bu projelerin hukuk yoluyla durdurulabileceğini zannetmek bence biraz saflık gibi geliyor bana. Çünkü bunlar aslında yöntemsel araçlar içermiyor. Hukuk böyle bir dispozitif değil. Yani şeyi otursun da Sulukule'de daha ilk başta kamu otoritesi şeyle anlaşma yaparken yapamazsın desin. Ya yani böyle bir şey var, açmızı var. Dolayısıyla bizim muhalefetin de artık süreci etkileyebilecek yöntemler kullanılması. Yani tarzı siyaseti değiştirmek gerekiyor. İtiraz etmek değil belki. İtiraz etmek çok iyi bir şey. İtiraz olmalı ama bunu halkla birlikte yapmalı. Kitlesel itirazlara ben varım çok yaptım içinde de bulunurum. Ama uzman dediğimiz insanların yani bu yaratıcı işleri yapan insanların işlevi itiraz etmek değil. O dönüşümü sağlayabilmek. Yani sulu kule bu hale gelmemesini sağlayabilmek, Taksim gezisinin bu şekilde kışla yapılmamasını sağlayabilmek. Bunun için orada bir sorun var belli ki. Yani o sorunu şey yapabilecek, müdahale edebilecek şekilde yani kamunun müdahalesinde bir sorun var. Bu çok açık gözüküyor yani kamu sadece fiziksel mekan diye bakıyor, şuna bakıyor falan. Dolayısıyla hukuksal bir şeyle bunu çözmenin tam mümkün olmadığını yani hukuk gerekli ama yeterli değil özellikle yaratıcı faaliyetlerde. Bu açıdan belki Toki'nin e, şeyi de <gülüyor> şu anda yapmış olduğu çalışmalar Toki'nin dikkat edersen çevre ve Şehircik bakanlığına doğru kaydı ve artık hukuk bir enstrüman haline geldi. Yasaların içine istenen maddeler konuyor. Koruma kurulları ayrıştırıldı. Doğa ve kültür diye bu dünyanın herhalde en garip uygulamasıdır. Çünkü doğa varlığı değil ki Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçlar kültür varlığı Çamlıca bir doğa varlığı değil ki. Şimdi son olay işte Çamlıca şeyinin meğersem planları projeleri hazırlanmış. TOKİ tarafından. TOKİ değil de Çevre İşaretçilik Bakanlığı tarafından. E burası şey değil ki. Doğa varlığı değil ki Çamlıca sadece bir kültür varlığı. Şimdi içinde ağaç var diye orayı bir doğa varlığı ilan ediyor mesela. Ve ondan sonra istediği gibi kendi güdümünde değiştirebiliyor. Bu çok tuhaf bir e, teknokratik dünya vizyonu. Yani 19. yüzyıldan kalma dünyayı sadece şey olarak algılayan kendi uzmanlık bilgisiyle zanneden o sembolik alandaki görüntüsünü gerçek zanneden bütün yani modernleşme bununla mücadele etmekle geçmiştir. Türkiye'de ise böyle bir şey tarzı var karışıklığı yani bu temsil alanıyla şey karışıklığı sivil toplum alanının karışması gibi bir durum var. Şimdi geçen hmm. hafta aslında hmm. ben çok Alternatif coğrafyalardan, farklı coğrafyalardan hmm. e, bir bakış açısı e, oluşturmaya, bir bakış açısı acaba Türkiye'ye getirebilir miyiz e, diye bakmaya çalıştım. E, Türkiye kısmına gelemedim ancak e, <gülüyor> dünyada neler oluyor? E, özellikle e, işte e, e, Çin, hmm. e, Rusya ve Brezilya örneklerinde e, incelenmiş bir... bir e, ortaya atılan bir şey var. Devlet kapitalizmi diye. Hani biraz da bunun üzerinden baksak yani sadece hani 19. yüzyıl Batı ve bütün dünyayı etkilemiş olan kolonyal anlayışın dışında acaba başka bir tür bir şeyler mi oluyor şimdi diye bakan ve hani bazı damarlar ortaya koyan çalışmalar var. İstersen bugün biraz da bunun üzerinden bu aslında konulara tekrardan bakmak. Tokya'ya da bakmak, Türkiye'ye de bakmak. Hani Türkiye'deki bu yeni neoliberal düzen acaba hani başka örneklerle mi kendini besliyor? Onlara mı referans alıyor bilmiyorum. Hani Bunların cevabını veremem ama bir düşünmekte, bir brainstorming yapmakta. Egzersiz yapmakta da fayda var. Çünkü hani hep biz batı diye baktık. Ama acaba başka şeyler oluyor mu diye. Evet. Ee, bu devlet kapitalizmi aslında yani gene e, hani bildiğimiz bir şeymiş gibi e, e, düşünebiliriz. Yani işte e, büyük e, çaplı yatırımlar işte bazı yerlerin yeniden yapılması bazı büyük şirketlerin kitlerin oluşması falan gibi bazı durumlar zaten devlet kapitalizmin kapitalizmin içinde olan bir şeydi yani. Haussmann'ın yaptığı bile devlet kapitalizmiydi düşünürsek. Şimdi buradaki fikir fark ne? Yeni yeni bir şey oluyor, olmuyor mu? Şimdi bunun ölçeği farklı diyorlar. Yani bir şekilde e, çok geniş bir alanda Çin gibi, Rusya gibi, Brezilya gibi çok büyük büyük bir alanda bu uygulanıyor ve çok sofistike kapitalist araçları kullanıyor. Yani herhalde en enteresan tarafı da bu yani bu, bu araçların yani bu araçların en önemli kısmı artık kit dediğimiz o hmm. büyük e, devasa şirketler kit gibi yönetilmiyor ya yani belki o, Topkapı Müzesi'ni de düşünebiliriz yani Topkapı Müzesi gibi büyük bir şey artık profesyonel yönetili ama devletin sahip olduğu bir şirket ya da kurum bu mesela bunlardan en önemlileri büyük e, petrol şirketleri ...ulusal petrol şirketleri artık bildiğimiz Coca-Cola gibi yönetiliyor. Ama özel sektör gibi yönetiliyor ama devlet şirketi. Aynen. Ya o zaman belediye kitleri gibi yani kültür evet. ağaçı gibi mesela. Evet. Gerçi profesyonel yönetildiği konusunda şüpheler şüphelerimiz var. Şüphelerimiz var. Yani bütün... Bu... Toki böyle. Ama bu gitgide evet. daha fazla bu şekilde yönetilen çok devasa dünyanın en büyük şirketleri aynı. Çin, Rusya, Brezilya'da. Evet. Belki Hindistan'da diyebiliriz. Ya çünkü kamu işlevi bunlar yani kamu... Enerji politikalarını hı hı. belirleyen ana kuruluş herhalde bu şeydi. Mesela şeyde de hani Fransa'da da işte Grand Paris projesi bir şirket etrafında şekilleniyor. Yani bir şirket ihtiyacı var bunun çünkü kamu işlevi olarak bütçelendirme vesaire merkezi şey işte şey, şeyden bütçe ayırma falan bunlar e, yeterli olmuyor. Bu tip dinamik e, şeyler için tabii ki ayrı bir misyon odaklı kurum oluşturmaları gerekiyor. Ama bunlar profesyonelce yönetiliyor. Değil? Evet. Hmm. Ee, yani bunun için gerekirse hani e, insanlar yurt dışında eğitiliyor, yurt dışından e, yöneticiler getiriliyor. Eskisi gibi de o bürokrasinin elinde değil yani e, sadece. Bürokrasi bir yerlerde kontrol ediyor hala ama yönetim biçiminde değişiklikler var. E, kapitalist esnek e, araçlar kullanıyor. E, bir, bir tanesi e, e, devlet... Bu hani ne kadar aslında rekabete hani e, demokrasiye uyar bilmiyorum ama bazı şirketleri seçiyor. Onlara e, e, payeler İş veriyor. veriyor, işler Hı. veriyor. Evet. E, ama onların da e, kapitalist e, biçimde çalışmasını e, sağlıyor. Ona göre kamu ihale sisteminde zaten gerekli değişiklikler yapıldı. Uluslararası şey açıldı mesela. Türkiye'de de. Evet. E, bu aslında <gülüyor> yani fena da değil gibi gözüküyor yani rekabete açılması kamu hizmetlerinin. Yok. Bu kamu hizmeti değil. Büyük şirketler. de yani şirket, küçük küçük he. şirketleri öldüren bir şey bu hmm. aslında. Hmm. Yani işte bir, şirk, bir iki şirkete hadi siz devam ediyorsunuz denilip gaz verilmesi diğer şirketlerin de tabii devlet destekli bu büyük şirketler yanında zavallı kalıp yok olmaları. Evet, bu <gülüyor> mesela İstanbul'da en ilginç görüntü şeyde var. Mesela şehircilik konusunda işte özel bürolar var. Fakat... E, bu işte tamamen hani böyle resmi kurum gibi bim taş pat diye giriyor plan işlerini alıyor o zaman şimdi onlar ne yapacak e, o zaman bir türlü gelişemiyor yani o bağımsız e, şeylerin e, hizmetlerin e, gelişmesi mümkün olmuyor bir, bir türlü. E, yani demokrasik olduğunu söylemek mümkün değil tabi bu yeni gelişen kapitalizmin e, yani çok enteresan e, durumlar var ama e, ne kadar etkili ve e, yaygın olduğunu düşünürsek mutlaka dikkat almamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben bir diğer araç ki e, bu ulusal varlık fonları e, bu, bu e, bunlar devletin e, döviz rezervleriyle oluşturdukları fonlar bunlar yurt dışında yatırım yapıyorlar yani mesela Dubai Holding e, geliyor e, e, Türkiye'de yatırım yapıyor. Kamu kuruluşu olmasına rağmen uluslararası evet. piyasaya çıkıyor ve yatırımlar yapıyor. Mesela ee, Rus e, enerji şirketi ya da İran şirketi evet. gelip İstanbul'da doğalgazla ilgili şey yapabiliyor. Değil mi? Teklif verebiliyor bunlar ya. şirket değil. Bunlar devlet fonu. Fonu mu? Evet. Bazıları da şirket gibi aslında. Evet, şirketler de var hı. ama bunlar fon. Hı hı. Bunlar fon olarak e, geliyorlar. E, yani burada bu, e, iki türlü de var. Bir tanesi yatırım fonu, bir tanesi ee, ...gelişme fonu? Daha iyi anlamak için sormak istiyorum. Mesela şimdi Marmara yapılırken işte diyelim... E, ...Cayka desteği. Bu bir fon. Ama bir taraftan da müteahhitlik sistemi de onunla birlikte çalışıyor. Yani korpore. Ya da işte Fransız Kalkınma Ajansı. Bu bir fon. Ama aynı zamanda işte şeyler var. Astron, bir name, fan, elektrifikasyon sistemleri. Yani aslında kamu sahiye düzenliyor... Sonra içine büyük şirketleri çekiyor falan gibi bir şey mi oluyor acaba? Ee, Çünkü sanırım, yatırımlarda böyle bir şey şart. Şey garantisi. E, finansman garantisi açısından. Şirketler e, tek başına hareket edemiyor. Sanırım öyle değil. Hı hı. E, yani çok iyi e, bir ekonomist çağırıp aslında bunu konuşmak lazım ama sanırım öyle değil. Mesela Cevahir'in e, Türkiye'deki satın alınmış tarzı Kia. Satıldı mı? E, Kuveyt. E, yatırım otoritesi KIA e, e, Cevahiri bu şekilde. Alışveriş merkezi. Evet. E, ama e, orası da belediye de paydaş değil mi? Paydaş olabilir sanırım hmm, e, bu, bu, bu yolla yani bağımsız var, ulusal varlık fonları üzerinden bu, bu şekilde Cevahir'e yatırım yapıyor. Yani yatırım yapıyorlar. Evet çok ilginç. Bunlar, son. Evet, <gülüyor> bunlar çok ilginç. Evet. Ee, hani bu dünyada da gitgide herkesin ilgisini çeken bir araç bu. Anladım mı? Değil mi? Demokratik tamamen demokratik olan ülkelerin içinde Norveç bu konuda çok güçlü. Hı. Norveç ve hani o bu bu şekilde oluşturduğu kazancı Norveç'le ilgili çok güzel yatırımlara da harcıyor. Ee, ama diğer e, e, örneklerde şimdi böyle müthiş bir hani e, birikim yatırım e, artı değer oluşturu, oluşturan devletler bunu nasıl e, ne şekilde meşru hale getiriyor demokratik pek olmayan da durumlarda e, bunun işte şimdi şehirle ilişkisini kurabiliriz şehirlerde böyle muazzam ee, devasa yapılar yapmak, e, spektaküler, ihtişamlı alanlar yaratmak, e, gökdelenler yapmak, da, yani ihtişam yaratarak daha çok bu, bu, bunu da yani bu, bu alandaki e, şeyi de bu şekilde gösteriyor. Yani bu, bu yeni tür devlet kapitalizminin e, belki kültürel yansıması diyebileceğimiz şey de bu ihtişam. Yani festivaller düzenlemek bunların bir, bir parçası. Şangay olimpiyatları, pardon Şangay e, fuarı, işte Beijing olimpiyatları gibi muazzam bir şekilde gösteriler düzenlemek. CCTV gibi muazzam binalar oluşturmak da bu, bu şeyin şehirlere nasıl yansıdığı, ihtişamını nasıl oluşturduğu. Evet bu ilginç bir şey. Bu son söylediğinle birleşince artık e, insanın kafasında böyle bir şehir imajı oluşmaya başladı. Bu... O şehirler aslında e, şeyin kilit noktasında şu anda siyasi şeyin kilit noktasını şehirler oluşturuyor. Her ne kadar siyasetler rolleri yokmuş gibi gözükse de şehirlerin. Çünkü merkezi, otorite, ulus devlet içinde yönetiliyor bütün kurumlar. Ama bir taraftan da şehirler üzerinden gerçekleşiyor siyaset. Ve işte Harbi'nin söylediği gibi yani e, şehirleri kavramadan hani bu mücadeleyi anlamak mümkün değil yani şehirlerde gerçekleşiyor asıl mücadele şu anda çok daha geniş bir sınıfsal şey yaratarak. Kesinlikle ve burada işte burada enteresan bir şey daha var. Bildiğimiz şehirler değil bunun gerçekleştiği alanlar. Bu yeni şeyin bu gösterinin olduğu alanlar aslında doğu, doğu şehirleri. Bu da ilginç yani Saskia Sasen'in o Dünya şehri kavramı da bu anlamda değişiyor. Dünya şehri diyebildiğimiz ne yok Frankfurt, Tokyo yerine şimdi model olarak alınan e, özellikle Singapur, e, Şangay e, ortaya çıkıyor. Şimdi bu da baştan e, bu dünya şehirleriyle ilgili düşünce tarzımızı bildiğimiz şeyleri tekrar düşünmemizi sağlayacak diye de düşünebiliriz. Ee, bir istersen kısa bir ara verelim. Hem biz evet. de bir tekrardan evet. bütün bu e, konuşmaları değerlendirelim kendi aramızda. E, Mobi'den dinliyoruz e, bir yaz günü e, e, summer parçasını. Evet Mobi'den dinledik Samur adlı parçayı bir yaz gününde yaz adlı parçayı dinledik. Evet geçen hafta ben tek başımayken başladığım bu devlet kapitalizmi e, konusunu e, bugün de tekrardan e, değerlendiriyoruz ve Türkiye örneklerinden biraz e, bu hani e, acaba hani e, düşünebilir miyiz diye bakıyoruz. E, hani Türkiye'nin e, Türkiye'de olan gelişmeleri ee, bir de e, bu Asya'daki, Brezilya'daki yeni gelişmelerin üzerinden yeniden algılayabilir miyiz diye bakıyoruz. Şimdi ortaya çıkan tabloda herhalde bir, çok e, güçlü e, bir ulus devlet modeli var ama kapitalist bir ulus devlet modeli var. E, bunun e, şehirleri olan bir diğer etkisi ise bu, bu tarz bir kapitalizmin e, aslında bu, bu, bu devletler artık belediyelere... E, bütün hani hukuki belki yönetimsel e, şeyleri sağlıyorlar. Ama artık fon sağlamıyorlar. Belediyeler bağımsız fon yaratmak zorunda kalıyorlar. Bu aslında Amerika'da da olan bir şeydi. Evet, tabii çok büyük o bir sen, şey yönettiği sonra. için aslında imar hakları. Yani aslında planlama dediğimiz rejimin sonuna geldik. Yani planlama eskiden evet. neydi? İşlevsel gerekçelerle yapılan bir şeydi. Evet. Ya yani burada artık bir... bir Nasıl söyleyeyim e, girişimci belediyeci anlayışı tamamen destekler bir şekilde bir bu kapitalist ulus devlet modelinin işlediğini görüyoruz. E, burada e, çeşitli e, değişik e, yöntemlerle bunu birleştirmeye çalışıyor e, belediyelerde. Yani ne yapıyor e, işte e, uluslararası sermayeyi çekmek için e, birbirler araya kapat etmeye başlıyorlar. Çin'deki bir örnek inanılmaz bir yeşil e, şehir. Yaratma şey var politikası var Singapur'u örnek alarak Singapur modelini örnek alarak yeşil şehirler üretmek ve daha çok insanın bu şehirlere gelmesini sağlamak da uluslararası yaşanabilir sermaye, şehirler. sürdürülebilir yaşanabilir şehirler. Ne kadar üretmek. güzel bak ne kadar şey sermaye sonunda akacak e, yatağını <gülüyor> bulmuş e, tabi her zaman öyle olmuyor. Ee, bazen de tabi e, bu şey e, merkezi yönetimin sağlamış olduğu bu şey alanı her koyunun kendi bacağından asıldığı adeta tipik benzer davranışlar gösteren kamu kurumları ortaya çıkarıyor. Yani her bir kurum ister üniversite olsun ister belediye olsun sadece kendi çıkarı mantığından bakıyor. Yani kamusal boyutunu ihmal ederek hani arsasını satıyor işte antrepoların özelleştirilmesi gibi. Yani kentin önemli kamu mekanı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorsan ki yani desen ya bu bu bölge mesela belediyenin bu konuda bir şey yok mu? Hiçbir lafı yok mu? Yapacağı bir şey yok mu? Yani bir bölüm özelleştirme alanı, bir bölüm turizm alanı, bir bölüm yenileme alanı. Yani sizin bu konuda bir şeyiniz yok mu? Antrepolar konusunda falan desen. E orası beni ilgilendirmiyor Orası benim mülküm değil diyor. Ben buna çok şaşırıyorum. Benim mülküm değil. Sanki özel şirket. Ama zaten bu, bu sürdürülebilir bir kent kurma e, pratiklerinde de çok fazla kamusal bir boyut yok. Bu bir yani neredeyse bir şey gibi. E, reklam kampanyası gibi. Ha, bu, sos bu, gibi. Evet sos gibi. Hmm. Yani böyle bir e, a, a, a, sostan aslında reklam kampanyası artı e, yani pek de demokratik olmayan şekillerde e, vatandaşları yönlendirme belirli e, hizaya sokma mekanizması gibi değiştiriyor. Yani e, hani. ...bir sürdürülebilir, yaşanılabilir dediğimiz anda... ...çok pozitif bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama... ...hiç de öyle olmak zorunda da değil. Yani e, bu, bunlara uymak zorundasınız... ...diye belirli şeyler... E, ...baskı olarak geldiği zaman... ...demokratik e, bir yaşam... ...sürdürülebilir... Yani ...olsa da kaldırıyor. demokratik olmuyor, evet. katılım olmuyor, kamusal evet, evet, çok olmuyor. Çok basit işte bu kentsel dönüşüm öyle değil mi? Yıllardır... ...insanlara kültür mirası diyerek... de boza pişirdiler... ...yani... Korkuttular insanları işte belediyeler vesaireler hatta sit alan ilan edilen bölgelerde uzun süre plan yapmadılar ve gayri meşru kazançlar elde ettiler. Yıllarca ama bu yapıldı ama buna karşılık şeyin müdahale etme imkanı da kalmadı. Vatandaşın kendisinin müdahale etme şeye imkanı kalmadı. Yani vatandaş kendi evini onaramaz hale geldi. İşte bu da ne? kültür varlığını koruma meselesi yüzünden oldu. Yani ancak çok büyük gücü olanlar istediğini yapabildi gücü olmayanlarsa şey çivi bile çakamaz hale geldi. Ben hep Boğaz'daki Perili Köşk'ü örnek olarak veririm şimdi. Bo Borusan'ın gösteri merkezi, sanat merkezi olarak kullanılıyor sembol bir yapı olarak. Bu yapı mesela hani tescilli bir yapı işte korunması şey yıkılmaması gereken bir yapı. Falan. Altındaki şeyi hafredebilmek için, altındaki bölümü altına 7 kat ekleyebilmek için bütünüyle kazıldı, değil mi? Yani şu anda fotoğraflarını görürüz ve yıkıldı. Ondan sonra şey yapıldı. Yeniden inşa edildi ve muazzam bir alan artışı sağlandı. Boğaz'ın en kıymetli yerinde muazzam yani bire üç misli bir imar hakkı elde edilmiş oldu. Şimdi bunu bir vatandaş yapabilir miydi? Yani kültür mirası bir yapı. Yani çatısını onarmaya insana imkan tanımıyorlar. Git işte yok projesini hazırlat diyorlar. Yok koruma kulundan onay olacak falan. Yani bir çatı onaracak diyelim. 3 bin, bin, lira para harcayacak birisi. Onun için 60 bin liraya röleve yaptıracak. Yok bilmem ne kadar lira para harcayacak. 2 sene, 3 sene bekleyecek koruma kulu kapılarında. Mimarlara para verecek falan. Ne olacak? Çatısını onarabilecek. Tescilli bir yapı da böyleydi. Basit onarım diye bir şey yoktu eskiden. Sonra zaten o basit onarım da başka bir şekilde dönüştü. Ama isteyen istediğini yapabildi. Bu dönemde projelerle. Şimdi bu çevre meselesi de buna benziyor o zaman. Yani vatandaşın, yani işte illerin küçük üreticilerin Tasviyesine yönelik onların katılım imkanlarını ortadan kaldıran aslında güçlü bir şey oluşturuyor burada kamu bir disiplin oluşturuyor yani herkesin yapamayacağı bir şey çünkü eskiden hani planlama dediğimiz şeyler dediğim gibi işlevsel bir gerekçeli yapılıyordu şimdi bu tip plan proje işte bilmem ne bir takım kurallar aslında güç dengelerini gösteren şeyler unsurlar haline geldi. Yani bu plan deyince artık kim ne kadar bu ranttan pay alacak bunun hesabını yapıldığı bir şey. Bu daha belirgin hale geldi. Eskiden daha soyut bir hani devlet kavramı vardı. Şimdi devlet öyle bir şey değil. Bu senin söylediğinden bu çıkıyor. Yani devlet kapitalizmi aslında bütün bu kamu işlevlerinde sonuçta çıkar temelinde şey yapan ve güç, eşitsizlik iş, iş, yaratan yani. ...güç dengelerini değiştiren bir şey haline geliyor. Tabii değişik uygulanma... ...biçimleri de var bunu. Hepsini aynı kalıba koymamak gerekiyor. Bu çok önemli belki de. Ben yani Bunu da şey yapmak lazım. Singapur'da... E, e, ...hani hiç demokratik olmayan... ...bir şekilde e, ama gene de... ...iyi işleyen bir model. E, başka bir yerde hiç iyi işlemiyor batıyor bambaşka bir yerde tamamen antidemokratik bir formda insanlara baskı unsuru olarak da işleyebiliyor yani bunlara da dikkate almak lazım örnek Türk Hava Yolları <gülüyor> <gülüyor> diyeceksin diye ee, bu aklıma geldi ama evet yani yani ee, galiba bir şey ee, yakında... Radyoda bir Açık radyo yakında taşınacak Mekan değişikliği olacak Şu anda bu binada zannedersem otele dönüştürülüyor Ve yavaş yavaş da gidin Der gibi bir şey var Bizim konumuzla çok bağlantılı evet. olarak ee, Enteresan bir Sese maruz kaldık ee, Bu Şimdi bu e, devlet kapitalizmi denilen e, olguyu bir yandan da hani ben Tokyo üzerinden düşünebilir miyiz e, diye e, kavramaya çalışıyorum. Yani hani bir şekilde böyle e, devletin aslında oluşturduğu bir yapı e, ama tamamen kapitalist dinamiklerin içinde e, var olacak ve kapitalizme daha çok alan açacak e, bir e, yeni bir aygıt, bir aygıt olarak kapitalist bir aygıt olarak düşünebilir miyiz diye de e, aklıma geliyor. Bilmiyorum. hani Tam olarak bunu e, yeterince düşünmedim ama evet. e, TOKİ'yi yeniden değerlendirmek, iyice düşünmek, dünyada e, bildiğimiz şeylerin ötesindeki yeni gelişmenin içinde bir yere konumlandırmak için e, TOKİ'yi acaba devlet kapitalizmini bir yeni aracı olarak düşünebilir miyiz? Ne dersin? Evet, yani burada ben de katılıyorum bu sene çünkü yani Türk Yolları olsun, Tokyo olsun e, bu tip kamu kurumları artık yani sanki milli takım gibi ulusal piyasada neredeyse iş yapabilecek şeylere dönüştüler e, ve aslında milli devletten hala şeylerini alıyorlar referanslarını çünkü onlar tarafından yöneticileri atanıyor onlar tarafından aslında kontrol edilen kurumlar bunlar yani öyle sermaye gibi dolaşan şeyler değil. Kime ait olduğu belli olmayan. Dolayısıyla burada aslında bir tür şeyin tekrar canlanışını görüyoruz bir bakımada. Milli devletin canlanışı. Ama yani, çok başka bir formda. Yani silah sanayi olsun. Ye yeni bir formda. olsun. Yeni bir formda milli devlet kendini şeye sunuyor. Yani ustası şeyde ortaya çıkıyor. Bir global işleyen milli devlet. Evet global işleyen bir milli devlet. Yani kontrolü milli olan ama şeyi hükmettiği. İş yaptığı alanlar belki e, ülke sınırlarını aşan. E, hem e, ülkenin bütününe <gülüyor> yönelik hem bütün ülke sınırlarını aşan. Evet mesela Tokyo bire demiyorum işte bizden çok öğrenecekleri var. Gidiyor falan işte biz öğretelim diyor çeşitli işte Müslüman ülkelere gidiyorlar. Genellikle çünkü Avrupa'ya öğreteceklerine ne olduğunu bilmiyorum ama yani bu işin metodunu öğretmek aslında. Yani çok iyi bina yaptığı için değil Tokyo herhalde. Ama bu iş nasıl kıvırdığını öğretiyor. Bakın biz milli bir şirketiz, yani milli bir kuruluşuz, üstek şirket bile değiliz hani. Ama e, bu işleri kıvırabiliyoruz. biliyoruz. Bu çok e, deneyim olarak sahiden anlatılabilecek bir şey. Yani yaptıklarını, şehirleşme şeylerini falan felaketini bir tarafa bırakalım. Ama bir model olduğu kesin, bunun bir model olduğunu söyleyebiliriz. İşte burayı belki atlamamak gerekiyor. Yani hani ne oluyor dünyada? Hani Türkiye'nin e, parçası olduğu yepyeni bir, bir şeyler de var. Bir modeller de çıkıyor. Mesela e, o anlamda Singapur'da kendi modelini e, değişik biçim, biçimlerde pazarlıyor. Yani Çin'e pazarlıyor, işte Hindistan'a pazarlıyor, Malezya'ya pazarlıyor. Yani e, değişik değişik aktörler özellikle belediye başkanları, e, NGO'lar falan gidip Singapur'a gidip bu modeli e, öğreniyorlar, çalışıyorlar ve parçalarını gelip uygulamaya ...başlıyorlar kendi ülkelerinde... ...bunların mesela en önemli şeylerinden bir tanesi... ...şimdi işte bu demin de bahsettiğim yeşil... ...şehir projeleri... ...aynı şekilde pek... ki yeşil şehir olmasa... ...beton şehir olabilir... ...ben duydum yeşile boyayacaklarmış... ...TOKİ binalarına yakında... ...çünkü çok şey yapıyor... ...ya maviye boyamaları lazım yeşile çünkü... yani ...tepelerin üstünde böyle kule kule yapılar... ...çok şey duruyor... ...onları biraz kamufle etmek için... ...başbakan talimat vermiş geçerken e, biliyor musun sen <gülüyor> onun ee, işte eleştirince birisi hemen eşini çağırmış. Bak bak demiş. Bizim bayrakları şeyler de eleştiriyor. Başkaları da sadece biz değiliz demiş. Yani içeride yaramaz çocuk muamelesi yapıyorlar. Şu arada bir kulağını çekiyorlar herhalde. Ee, böyle bir diyalog, dedikodu. Şimdi burada <gülüyor> benim e, aklıma gelen şey yani bu devlet şirketlerinin küresel aktörler olarak devlet kurumlarının ortaya çıkması ve şey yapması aslında bir taraftan da özelleştirme yani bildiğimiz neoliberal sistemden baya farklı. Hani Thatcher zamanındaki falan bütün kamu işlevlerini özelleştirelim kurtulalım modeli vardı. Farklı, evet. İşte sağlığı özelleştirelim, eğitimi özelleştirelim, ulaşımı özelleştirelim ve kurtulalım. Şimdi öyle değil. Bu dediğin tam tersine devlet tekerlerinin bayağı şeyin düzenleyici mekanizmaları oluşturması. Piyasaların. Piyasaları oluşturması. Yeni alan açması. Aktörlerin nerede çalışacaklarını göstermesi. Bizatihi diğer aktörlere yol göstermesi. Aslında bayağı bir politik patronajın güçlenmesi anlamına geliyor. Hani devletçiliğin de geri dönüşü gibi diyebiliriz. Hani hep deriz ya ya bu memlekette de devlet ne kadar güçlü. Hep bir taraftan şey söylenir. E, Türkiye'de işte bu. Sağ partiler şunu yapar, bunu yapar ama sağ partiler bir taraftan da devleti güçlendirir. Ne yaparlar? Çünkü işte bir takım kurumları kendi şeylerinde e, geliştirirler çıkarları doğrultusunda. E, bu çok açıktır. İşte TOKİ de mesela bugün böyle bir işlev görüyor. E, bunu yani tam tersi. 90'lı yıllarda olsaydı yani TOKİ'yi nasıl özelleştireceğiz diye konuşurdu devlet değil mi? Siyasetçiler bu devlet kurumunu nasıl özelleştireceğiz de kurtulacağız derlerdi. Şimdi bu ikisi aynı anda oluyor. Mesela İDO özelleştiriliyor. İDO tam bir devlet şey kamu tekeli yani sonuçta özelleştiriliyor. Doğalgaz dağıtımı özelleştirilecek. Elektrik dağıtımı özelleştiriliyor. Bunlar özelleştiriliyor. Ama bununla devlet şeyini daha çok pekiştiriyor. Yapacağı şeyi alanını genişleterek başka sahalara, daha büyük şeylere... Yöneliyor, ulusal bazda, uluslararası bazda, yerel şeyleri pek o kadar önemsemiyor gibi gözüküyor falan. Çok ilginç bir şey var burada. Tabii, hani bu, bu böyle bir çıkışın dünyadaki diğer e, kapitalist biçimlerin krizinle aynı anda olması da çok enteresan. Başka bir boyutu da gösteriyor. Yani e, dolayısıyla krizden çıkmak için farklı arayışlara yönelen e, modeller arayan. Bir dönemdeyiz yani bir yandan da. Dolayısıyla hani gidişat enteresan olabilir. Yani bu bahsettiğimiz bu devlet kapitalizmi denilen şey belirli örneklerin içinde kalmayıp daha dünyaya daha farklı şekillerde yayılabilir gibi gözüküyor. Yani Yunanistan, İspanya herhalde farklı araçlara gidecekler. Yani bir Euro'dan Avrupa Birliği'nden pek bir çıkış yok. Evet. Batmaya gittiler yani. Dolayısıyla hani Amerika'da da bazı araçlar var. Fransa'da aslında bütün bu modeller aslında Batı şimdi bu modellere de bakıyor. Bu raporda ekonomiste yazılan raporda Batı'nın da bu modellere dikkatle baktığı da söyleniyor. Evet sermaye şeyi açısından da zaten Batı bu işin içinde de yani aslında küresel sermaye. Alışveriş merkezleriyle işte bütün bu inşaat sektörüne sattığı teknolojilerle ulaşım projeleriyle bir taraftan da o kadar uzak mesafede değil yani bu büyük ekonomileri oluşturan yani ulusal ekonomilerin içinde en büyük payı oluşturan bu kentsel gelişme Türkiye'de olduğu gibi inşaatçılıkla gerçekleşen aslında küresel sermayede çok cazip bir şeyini oluşturuyor aslında yatırım alanını oluşturuyor yani devletle iyi geçinerek ulaşım projelerine katılıyorlar. Mesela bir gösterilen bir ortakla birlikte enerji projelerine katılıyorlar. He, hep böyle bu şekilde e, gelişiyor. Evet. Evet. İki haftadır aslında bu konu üzerine yoğunlaştık. Belki gelecek programlarda da hani değişik boyutlarıyla bunu değerlendiririz. Yeni bir hani düşünce alanı belki de Türkiye üzerine yeni boyutlar açar diye umuyorum. İstersen bu yaz günü bu kadar diyelim. Evet önümüzdeki hafta şeyle ilgili belki B10'daki gelişmelere falan da değiniriz biraz. Ee, orada da ilginç şeyler oluyor şu anda. Ee, bütün e, ilçe belediyeleri ne yapıyor falan şöyle bir tarama da yapabiliriz. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. <gülüyor> <gülüyor> Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus yok ya. Kolay kolay. Esaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi